Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamuna Resulillah. Kadına dokunmak abdesti bozar mı? Rabbimiz Nisa suresi 43. ayette şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler sarhoş iken ne dediğinizi bilinceye ve cünüp iken de yolculukta olmanız hariç gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz de biriniz ayak yolundan gelmişseniz yahut kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız bu durumda temiz bir toprakla teyemmüm edin. Hafifçe yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Şimdi bu ayette e, sorumuza delil olacak hususu alıyoruz. Diğer konular başka bir konu. Burada bizim konumuza e, delil olacak husus şudur. Kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız. Yani alimlerimizden bir kısmı, yani İmam Şafii özellikle, burada kadına dokunmanın abdesti bozacağını e, manasına düşünerek, manasını bu şekilde hamlederek, erkeğin elinin veya teninin, kadının tenine veya eline dokunması halinde abdesti bozacağını söylemiştir. Bu onun fetvasıdır. Oysa, e, değerli kardeşlerim, Burada kast edilen, yani kadına dokunmadan kast edilen cinsel ilişkiye girme e, kast edilmektedir. Şimdi bunu bu şekilde anlamamız hakkındaki deliller ise şöyledir. <gülüyor> Hz. Aişe annemizden bir rivayet var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kadınlarından birini öptü, sonra dönüp namaza gitti. Abdest tazelemedi. Ur ve Rahmeullah der ki, kendisine bu sizden başka bir hanım hanımı olmamalı dedim diyor. Hazreti Ayşe gülmekle cevap verdi. Yani bu Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesayde İbn-i Macide sahip Ebu Davud'da geçen bir rivayettir. Başka bir delilimiz de yine Ay Ayşe annemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben onun önünde bir cenaze gibi boylu boyunca yatmış olduğum halde Namaz kılardı, vitir kılmak isteyince ayağıyla bana dokunurdu. Yani demek ki e, peygamberimiz eşine dokunmuş ve burada da abdesti tazelemediği e, görülmektedir. E, o halde kardeşlerim bu rivayetlerden, bu delillerden anlaşılmaktadır ki kadına dokunmak abdesti bozmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.